Değerli izleyenler, iyi pazarlar. İnsan insana programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu programı arkadaşım Polat Doğru ile birlikte bir sohbet ortamı içinde sürdürüyoruz. Polatçı merhaba. Merhabalar hocam. Bugün konumuz ne? Hocam bugün merak edilen konulardan bir tanesini konuşacağız. Yayına girmeden önce yönetmenimizle de konuştuk Seherle. Onun da ilgisini çekti konu. Tamam dedik. Bugün konuşulacak konulardan bir tanesi var. Şimdi bizde bu işin şarkısı var. Evet. şiiri var. Evet. Romanı var. Kültürde yeri var. Biz bugün küsmek konusundan bahsedeceğiz. Küsmek. Evet. Küsmek konusu yani kültürde çok yaygın bir şekilde karşılığını buluyor. Evet. Şimdi o zaman da benim aklıma şey sorusu geliyor. Yani bir taraftan düşünüyorum bu, bu çok sevimsiz bir şey. Hı hı. Bir diğer taraftan da belli ki bir sebebi var o yüzden var. Evet. Ne şey yarıyor hocam? İnsanlar niye küsüyor? Neden böyle bir mekanizma var? Evet. Evet. Ben nereden bileyim diyeceksin. <gülüyor> e tamam o zaman hocam hadi gidelim diyeceğim ben de böyle bir durumda. Yok isterim sonra. Şimdi Polat ben uzun yıllar yurt dışında üniversite ortamında kaldım evet. Amerikan ortamında toplam 25 yıl kadar ve ee, yani İngilizce ders verecek kadar İngilizce biliyorum, makaleler tabii. yazıyorum şudur budur ama Mesela İngilizce'de küsmenin karşılığını tam bulamıyorum Yok değil mi orada? Ee, yani muhtemelen vardır da tam bulamıyorum Böyle oturmuş, <gülüyor> e, şık diye oturan bir e, kavramı aklıma gelmiyor Ama e, bizim kültürde ise benim içinde büyüdüğüm ortamda, çevremde, canlı, e, sürekli yaşayan bir kavram oluyor İnsan niye küsüyor? Besbelli ki insan ilişkileriyle ilgili bir ihtiyacı karşılığı Değil mi? bu. Ve küsme deyince birden aklıma şey geliyor. Kırılmak, gönül koymak, küskünlük, Gücenme. gücenmek. Bütün bunlar böyle zengin bir ortam olarak geliyor. Benim üzerinde düşündüğüm zaman farkına vardığım şu... ...küsmek... ...her yerde her zaman... ...herhangi bir kimseyle olan bir şey değil. değil tabii. Bir insanın diğer bir insana... ...küsmesi demek... ...onunla özel bir ilişkisi... ...olduğunu ifade Doğru. eder. Onun için... ...ben... E, ...bana... ...lokantada hizmet eden bir garsona... ...bakıp ben sana küstüm dersem... <gülüyor> ...adam şöyle hayretler <gülüyor> içerisinde bakar tahmin ediyorum. <gülüyor> Yani birisinin diğerine küsebilmesi için bir geçmişinin olması Tabii. lazım, bir tarihinin olması Aha. lazım. Ve bu tarih içerisinde bir beklentisinin olması lazım. Anlıyorum. O beklenti çerçevesi içerisinde tahmin ediyorum benim beklediğim bazı şeyler olmayınca ben Küsüyorum. ona bir e, tavır koyuyorum ve bu birçok tavırlar koyabilirim ama koyduğum tavırlardan bir tanesinin adı da küsmek. küsmek oluyor. Peki hocam şimdi ben böyle küsme durumundan bahsedildiğinde aklıma en temelde şu geliyor. Birincisi ya tahmin ediyorum bu ortamda açık iletişim yok diye düşünmeye başlıyorum. Yani taraflardan biri kendini anlatamıyor. Bir tepki vermek istiyor. İşte yüz tavırlık seçenek serisi varken orada gidiyor. içinden küsmeyi seçiyor ve küsüyor. Evet. Bir diğer konu da yani böyle bir pazarlık ediliyormuş hali var küsme durumunda. O beni çok rahatsız ediyor. Evet. Yani evet. şöyle evet barışacağım seninle ama bilmem ne bilmem ne koşulları yerine gelirse gibi bir durum var. E, bunları evet. baştan doğru düzgün konuşsak da küsmeden bu işi halletsek olmaz mı diye düşünmeye evet. başlıyorum. Bir şeyin farkındayım Polat sen bayağı önem veriyorsun bu konuya. Bu doluymuş içim hocam ya. <gülüyor> Öyle mi? Yani hayatımda küssen kimse falan yok aslında ama... Hmm. İçten içe bu konuyla ilgili bir rahatsızlık duyuyormuşum. Yani Hissediyor çalışmaya bunu. başladığımız zaman ya dedim ben duygusal taban çok yakın. Şimdi hazırlığı yaparken ben ne kadar zaman ayırdığımı ve ne kadar sürede ne ürettiğimi biliyorum. Bu konuda malzeme çok daha kısa sürede çok daha fazla üredi. Evet haklısın. Şimdi bana öyle geliyor ki yani bu önce biraz soyut kavramlardan Aha. bahsedelim. Sonra yaşama nasıl bu geçer onun üzerinde duralım. tamam. Ee, <gülüyor> ...küsen insan... ...kendini güçsüz hisseden insandır. Ben... ...küsmeyi aslında... ...bir ilişkide güç elde etmenin... E, ...yolu olarak... ...stratejisi olarak kullanıyorum. Bilinçli olarak böyle yapmıyor. O bakımdan bir insan diğerine küstüğü zaman... ...genellikle... ...güçsüzüm, başka çarem yok. Benim güç elde edebilmem için... ...seni incitebilmem için... ...dikkati anlayabilmem evet. için, var olabilmem için... ...bir çarem var küstüm, küstüm, küstüm. durumu olacak. Yani bu çerçeve içerisinde baktığın zaman kesinlikle açık iletişimin olmadığı, insan-insana eşit ilişkilerin olmadığı, e, zalimle mazlumun Aynı. ilişki içerisinde olduğu ve ondan dolayı bir nevi çaresizlikten ve tabi bunun tarihçesi olunca bu çaresizlik böyle mekanizmalar geliştiriyor. Evet. Ben nasıl bunu atabilirim? Nereden bulabilirim? Nereden acı çektirebilirim? Farkına vardırabilirim kendimin gibi bir durumları olabilir ve bana öyle geliyor ki bu bir kişinin değil, kolektif olarak yaratılmış bir Aynen. strateji. Aynen. Aynen. Hocam çocuklukta falan var. Yani evet. dönüp bakıyorsunuz çocuklukta basbaya oyunların içerisinde, ortamda yer alıyor. Çocuklardan biri diğerine küsüyor. Evet. Ve ee, onun küsmesiyle birlikte diğer çocuklar da küsebiliyor ya da küsmeyebiliyor evet. ama orada masumane bir durum var çocuk küstüğünü unutup bir süre sonra normal ilişki içerisine geçebiliyor yetişkin için durum böyle değil yani acayip bir yük o ya biriyle evet. sohbete gireceksin ve birden aklına gel ha diyorsun ben bununla küsüm bununla bilmem neyim şuyum buyum insan niye böyle bir yük kaldırmak ister ki çoğu kişi farkında değil bunun bir yük olduğunu Hayatı bu tip mekanizmalar, dalaverelerle dop dolu geçen bir insan. Ee, yani şöyle söyleyebilir tuhafına geçer ama uzun zaman kimseye küsmedik. Yani çok <gülüyor> renksiz bir hayat oldu. Ne biçim bu ya? Tadı tuzudur böyle küsecek. Bir de önemsiz biri oluyorsunuz sanki değil mi hocam? ya? Yani önemli adam. Küser belki biraz da böyle. Ya birisi küser, ya ben <gülüyor> küserim. Ee, naz etme durumu falan gibi. Evet. <gülüyor> Bütün bunlar aslında yaşamın içerisinde benim gerçekleştirmek istediğim, kendimi adadığım bir hedef olmayınca... Evet. ...kendimi oyalamak için mevcut içerisinde böyle bir şeyler yapma durumu gibi bir durum olabilir. Evet. O bakımdan çoğu kişi küstüğü zaman hakikaten ne yaptığının farkında değil. Ve özellikle aile içerisinde bu olduğu zaman bence küçük çocuklara çok o, zararlı sonuçlara verebilir. Onun için bugün burada böyle birazcık bunun içerisine de girelim demek ben istiyorum. Ben onu söylemek istiyorum hocam. Yani iki yetişkinin bir şekilde birbirine küsmesi durumu, konuşuruz nedeniyle, içiniyle ne yapılabilir, ne yapılmazıyla. İşte karı kocanın birbirine küsmesi falan konuşulabilir ama e, ben ana babanın çocuğuna küsmesi haline özellikle küçük yaş grupları için Hiçbir koşul içerisinde kabul edemiyorum hocam. Yani bu bizde yapılıyor. Bu, evet. e, babalar çok yoğun yapmıyor. Çocuk büyüyene kadar baba çok güçlü. Çakıyor, geçiyor, kızıyor, bağırınıyor, çağrınıyor falan filan. Geçip gidiyor. Anne çoğu zaman küsen taraf oluyor ana çocuk ilişkisi içerisinde. İşte istediğimi yapmadı ben de küstüm şeklinde bir ders vermeye çalışıyor. Ama aynı annenin eşle ilişkisinde de benzer bir durum var. Yeah. O kadının sahip olduğu güç mekanizmalarından bir tanesi bu. Şimdi diğer durumlar için idare edilebilir ama çocuğa küstüğünüz noktada ben bunun böyle çocuğu aç bırakmak susuz bırakmak kadar kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Aç bırakmak, susuz bırakmak kadar kötü bir şey. Onu ruhen hakikaten mahkum ediyorsun ve e, çaresiz bırakıyorsun. Evet. Güven duygusunu elinden alıyorsun. İlişkinin her zaman için kırılabileceğini ve çok önemli bir şey söylüyorsun. Ben seni koşullu seviyorum. Aynen. Evet. Davranışına dikkat et ve senin kendinin sevilecek bir tarafı yok. Ancak şu şu davranışların olursa ben seni sevebilirim gibi koşullu bir sevgi ki bu müthiş bir kaygı verici, korkutucu. Yaşamı çocuk doya doya, coşa coşa yaşayamaz ondan sonra. Güleceğim gözüne bakar, gülebilir miyim, gücenmezsin değil mi? Şunu isteyebilir miyim şeklinde böyle sürekli bir koşullu, çok bence insafsızca bir ceza. Ana baba bunun farkına varsa benim ülkemde bunu yapmazlar. Yapma, ama ama yapıyor. Farkında değil. Yani hakikaten bunu çocuğa iyilik olsun onu terbiye etme. Yani zaten terimin kendisinde problem var. Bunu onu terbiye etmek için yapıyor. Yani evet. çocuğun terbiye edilmesi durumu kabul edilebilir bir durum değil bence. Ama işte küserek ona bir ders vermiş oluyor kendince. Diyor ki bak evet. sen benim istediğimi yapmazsan ben seni tecrit ederim diyor. Sen yokmuşsun gibi davranırım diyor. Ya bir çocuğun ...var olduğunu en çok duyma ihtiyacı duyduğu kişi anası babası. Evet. Ve ben onu da söylemek istiyorum. Yani sen çocuğa varsın demezsen var diyecek birilerini bulur. Ve? Arar bulur. Ondan evet. sonra hüngür hüngür oturup ağlıyor ana babalar. İşte şu yaşında şöyle oldu, bugün böyle oldu, bilmem ne oldu, şöyle kötü yola girdi, bilmem ne oldu diye. E sen varsın demezsen çocuk varsın diyecek birini arar. Kesinlikle. Ve o bakımdan... E Şunun farkında olmamız lazım. Ana baba olarak küserek çocuğu terbiye edemezsiniz. Aynen. Çocukla konuşarak ancak çocuğu terbiye edebiliriz. Küsmeyi bir terbiye aracı olarak bırakmamız lazım. Küsmenin olduğu yerde sağlıksız bir tavır var ve bu sağlıksız tavır içerisinde sağlıklı çocuk yetiştiremezsiniz. Yetiştiremez. Mümkün değil. Bunu altını çizmek istiyorum. Şimdi sizin kendi terimleriniz çerçevesinde ben bir şey söylemek istiyorum hocam. Biz az önce dedik ki iki çocuğun arasındaki küsme durumu yani yaşantının normal beraberinde getirdiği şeylerden bir tanesi. Çocuk henüz hayatı nasıl yöneteceğini ne yapacağını ne edeceğini öğrenmeye çalışıyor. Eğer ana baba sizin terimleriniz dahilinde yetişkin çocuksa yani evet. fiziken büyümüş ama duygusal ve sosyal anlamda çocuklukta takılıp kalmışsa o zaman onun kendi çocuğuna küsmesi hali anlaşılabilir bir hal oluyor. Sanırsın evet. ki iki tane 6-7 yaşında vatandaş birbirlerine küsüyormuş gibi Evet. E, bir tanesi 40 yaşında bir tanesi 10 yaşında küsüyorlar birbirlerine. Evet. Ama yani buradan çocuk çok ciddi zarar görüyor. Evet ve o zaman zaten yetişkin çocuk neden yetişkin çocuk olarak kalıyor? Bu tip ortamlarda yetiştiğinden Tabii. dolayı olgunlaşma imkanı bulamıyor. Yani bunun altını çizmek istiyorum ben anne baba çocuğuna küserek onu daha sağlıklı hale getiremez. Onun gelişmesini engeller, çok sağlıksız bir mesaj vermek evet. olur. Onun için herhangi bir etkileşimde, anne baba içinden gelse dahi e, bu küsme konusunu kesinlikle bir seçenek olarak düşünmemesi lazım. Bir şey daha söylemek istiyorum. E, malum biz birçok şeyi derecelendiriyoruz da hocam. Bu küsmenin dereceleri de var mı? Mesela tam küsme, çeyrek küsme, yarım küsme falan gibi durumlar var mı? Yani Çünkü bunun uygulaması var. Yani yaşamın gerektirdiği elzemler dahilinde ilişki kuruyor. Arabaya bin, yemeğe otur bilmem ne falan. Bu, bu tam değil bu çeyrek. Yani evet, bir çeyrek evet. açık musluk. Evet. Tam küsmede hiç konuşmama durumu var. Evet. Ee, böyle şeylerin hepsi için geçerli değil mi bu durum hocam? Kesinlikle ee, ve çocuk bunun derecelerinin de farkındadır ve çocuk hepsini hisseder ama canım o suçlu hisseder, kötü hisseder, ne yapacağını bilemez ve şu sonuca varır. Ben de bir bozukluk var, ben sevilmeye layık değilim çok kötü bir çok ceza kötü. bu. Çok. Değerli izleyenler, ana baba olarak küsmeyi, çocuklarımıza küsmeyi ortadan kaldırıyoruz. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Evet, değerli izleyenler bugün küsme kavramı üzerinde duruyoruz. Bu programın amacı... Farkındalıklarla yaşama bakışımızı zenginleştirmek. Konumuz küsmek. Küsmek. Şimdi hocam biz program başlayalı 15 dakika oldu. Küsme konusundan başladığımızdan beri herkesin beklediği bir şey var bence. Ya şu karı koca ilişkisinde küsme meselesi ne olacak demeye başladılar. Hı hı. Ee, biraz kadın erkek ilişkisinde küsmeden bahsedelim diye düşünüyorum ben hocam. Evet. Yeri var değil mi? Bu ilişkinin içerisinde öyle ya da böyle yer alıyor bu konu değil mi? Tabii. Yani bence yani elimizde bir imkan olsa da böyle otobüste, sokakta, toplumda, komşuluklarda falan bu küsme konusunu incelemeye başlasak eminim herkesin anlatacağı anıları vardır. Müthiş. Ee. Oğlum ananızı küstürmeyelim. Hadi gelin bakalım. Eder baba öyle bir şey. Evet, yani mu? kim kime küser böyle. Doğru. Ya farkında bile değildim. Kadını küstürmüşüm. Küsünün de farkında değildim. <gülüyor> Şudur budur çiçek götürdüm. Bizime bile bakmadı çiçeğe. A çiçek alsen olsun falan filan dedi. Bilmem ne gibi tavırları. Herkesin bir anırsı var böyle Karı koca ilişkisinde. Genellikle yeniden söylediğim gibi güçsüz güç elde etmek için küsmeyi bir araç olarak kullanır. Eğer kültür, kadın erkek ilişkisinde ilişkiyi güçlü güçsüz ilişkisi olarak tanımlıyorsa ki biliyorsun benim korku kültürü kitabında evet. korku kültürünün temelinde güçten başka bir şey başka tanımlıyoruz bir şey yok, yoktu. Ve daha evlilik başlarken kimin güçlü kimin güçsüz olacağı Hı -hı. meselesi. Ama güçsüz de güçsüz edemiyor tabi. Onun için mutlaka kendine özgü bir güç kaynağı bulacak. Tabii canım Evet. Ben de sana küserim diyor. Ya Sanki böyle hafif nasıl diyeyim kur gibi cilve gibi bir durumu da var onun. Yani evet. baktığın zaman şimdi bir ilişkiyi bitirebilirsin. Diyebilirsin ki hayır bu ilişki devam etmiyor. Ya da bu şekilde evet ben şimdi öyle bir şey yapacağım seni öyle muhtaç hale getireceğim ki şu an itibariyle sen benim dediklerimi yapacaksın noktasına geliyor. Ve evet. genelde bu tip karı koca arası küsmelerde bir özür de kesmiyor kimseyi onu da söyleyelim. Evet. Yani kadın öyle bir çiçekle bir özürle falan filan olmuyor öyle. O, onun zamanı var. O her neyse o evet. sürenin geçmesi lazım. Biraz çekmen lazım. Biraz çekmen <gülüyor> lazım. Çektireceğim. Çektireceğim sana biraz, biraz. Tabii. Biraz, biraz çekmen lazım. Nereden öğreniliyor bu hocam? Çok küçükten itibaren dil öğrenilirmiş gibi kültürün içerisinde bu öğreniliyor. Ve ben de buradan... Ülkemizdeki sosyoloji bölümündeki, sosyal antropoloji bölümündeki arkadaşlara bir davet. Küsme konusunu incelemek lazım. Burada evet. çok zengin bir anlam verme sistemi hı hı. var ve e, bizim kültürümüzün yapısıyla ilgili birçok boyutları ele alabilir diye düşünüyorum. Şimdi e, şöyle bir durum var. E, ben bir e, nişanlısından bahseden bir kızla nerede tanıştınız? Neden o falan dediğimde şöyle baktı gözleri pırık, pırık o benim kahramanım dedi. Of. Bana çok şeyler öğretti dedi ve ilk defa hayatımda o zaman şunun farkına vardım. Ulan şimdiye kadar kimse bana sen benim kahramanısın diye bakmadı. Fakat içime bir baktım Polat müthiş bir ihtiyaç var. Böyle hoşuma giden güzel bir kızı bana baktığı zaman sen benim kahramanısın diye baktım. <gülüyor> Ee, şimdi buradan Yıldız'a selam söyleyelim o içimi dolduruyor şimdi <gülüyor> sağ ol ben senin kahramanım diyeyim <gülüyor> onun bakışı hakikaten beni dolduruyor şimdi, fakat düşün ki ben şunu iddia edeyim. evrensel olarak her bir erkeğin içinde hoşuna giden güzel bir kadının sevgilisinin karısının kahramanı olmak ihtiyacı var var değil mi hocam şimdi kadın bunu esirgeyebilir Uf. Tabii. Ve esirgediğini de en güzel Küserek gösterir Aha. Gözün içi gülmez Sana bakmaz konuşmaz çekiliverir Adam ne olduğunu bilmez Ama erkeğin erkek olarak Hissetmesi için Erkek enerjisini hissetmesi için O bakışa O desteğe o tanıklığa İhtiyacı Kesinlikle. var Ve müthiş bir güç bu Çok müthiş bir güç aslında çocukta da aynı şeyi söyledik. Burada karı koca ilişkisinde, kadın erkek ilişkisinde de aynı şeyi söylüyoruz. Bir tanıklık meselesi var değil mi? Evet. Yani bu insanlar bizim bizim hayatımıza tanık olması için seçtiğimiz insanlar. En değerli tanıklık onların tanıklığı. Diyoruz ki evet. sen benim eşimsin, senin bana bir kadın olarak yapacağın tanıklık var olan tüm tanıklıkların en değerlisi diyoruz. Çocuğa diyoruz ki ben senin tanığın olacağım. Ben senin annenin babanım ve çocuk o genetik kodlamayla geliyor. Diyor ki bunların tanıklığı benim hayatımın en önemli tanıklığı. Ve biz ondan sonra öyle veya bu şekilde diyoruz ki hayır kardeşim ben şu an itibariyle bu tanıklığı sana yapmıyorum. Evet. Çok ciddi bir güç değişimi var aslında orada. Birinden gücü öbür tarafa doğru almış oluyoruz. Evet. Şimdi şu bilincim içerisinde bana küsmüş bir kadına ben şöyle konuşuyorum. Derim ki: Merhaba. Bana küstüğünün farkına vardım. Senin hayatında bu kadar önemli olduğumu bilmiyordum. Bu küsmen bana yapılmış en önemli iftifat. <gülüyor> Demek ki ben küsülecek senin kadar hayatında küsülecek kadar önemli bir insanım. Vay. Farkında değildim. Şimdi düşünüyorum, evet. Ve bu önemli yeri almak istiyorum. Hata etmişim. Küsme. <gülüyor> Merhaba. Şimdi dikkat edersen aslında verdiği mesaj o yani. O tabii. Ben sana küstüğüme göre senin benim hayatımdaki yerinin farkında mısın sen? Tabii. Şeklinde bir mesaj veriyor. Şimdi aslında kadın orada muhtemelen şeyi de söylemek istiyor. Yani sen beni çok kolay kırabilecek insanlardan birisin diyor. Ve ben bundan dolayı sana küsüyorum evet. diyor. Evet. Dikkat et diyor. Dikkat et diyor. Kapılar açık bilmem ne. Sen daha korunaklı daha. E peki hocam ya benim orada söylemek istediğim bir başka şey geliyor o zaman. Şimdi insanın kırılmasını ben doğal kabul ediyorum. Doğaldan kastım şu hayat bu o oluyor bu oluyor bilmem ne oluyor falan filan. E, her türlü ilişki için geçerli ama karı koca ilişkisi için daha fazla dikkat edilecek daha fazla özen gösterilecek bir takım şeyler olduğundan daha sık yaşanılabilen bir durum kadın erkek ilişkisinde. Bu iş için tuzak çok daha fazla. Çok yerde hata yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir sürü şey var. Ve kırıldı taraflardan bir tanesi. Buraya kadar bana doğal geliyor. Bu olabilir. Yani biri bir şey yapabilir, öbür tarafta kırılabilir. Ancak buraya kadar kontrolümüz olmayan sistemde bu noktadan sonra bence kontrolümüz var. Evet. Diyebiliriz ki, evet ben kırıldım. Küs edebilirim, küs edebilirim. Evet. Bu bir seçim meselesi. Yani işte ister istemez küsüyorum durumu benim anlayabildiğim bir durum değil. Kabul edebildiğim bir durumda değil. Küsmenin bir manipülatif tarafı var. Evet. İnsanı kullanmaya yönelik, evet. sonuca dönelik Aynen bir öyle. tarafı var. Kırılmak duygusal bir ton elinde değil. Kırıldım ama ondan Aynen. sonra ne yapacağım konusunda hakikaten önemli. Stratejiyle ilgili bir şey. Eğer sen... Olgun dediğimiz bir insansan, yetişkinsen gerçekten. Evet. O zaman gelecekle ilgili seçimlerini çok bilinçli yapmaya başlarsın. Şimdi ve şu anın hapishanesinden kurtulursun. Dersin ki ben şöyle bir gelecek istiyorum Hı -hı. ve ona göre seçim yapıyorum. Evet. Benim evetim burada. Evet. Ona göre bir seçim yapıyorsun. Ama sen böyle bir yaşam vizyonuna sahip değilsen. İlişkide böyle bir geleceğe kendini adamışlığın yoksa o zaman küçük hesapların peşindesin. Tam da öyle olur. Kırıldım. Tamam, ben de gösteririm. seni kırmasını ha, bilirim. Aynen öyle. Bana acı çektirdin. Ben de sana acı çektirmesini bilirim. Burada heba olan aslında hem sen hem o oluyor. Bir de başka bir şey. Başka bir şey de var hocam. Yani şu tavrın içerisinde bilinçli bir seçim var. Evet. Sen beni kırdın bilinçli ya da bilinçsiz çok önemli değil kırdın ama an itibariyle ben yaptığımı bilerek yapıyorum diyorsun. Evet. Ya bu bu bayağı kötü bir şey ya. Haklısın Yani kırandan daha sinsice daha sinsice planlanmış bir şey var burada. Yani evet. şimdi sen beni üzdün ya ben biliyorum sana ne yapacağımı. Noktası bana çok insanca gelmiyor. Yani e, tarafların orada eğer bunun adı evlilikse eğer bir birliktelikse eğer ya biz bu yaşamı birlikte yürütmeyi düşünüyoruz noktasıysa e, buradan bir sorumluluk almaları gerekir diye düşünüyorum. Evet. Şunu da kabul ederim hocam kırıldım ve şu an seninle iletişim kurmakta zorlanacağım kadar kırgınım biraz zamana ihtiyacım var bu anlaşılabilir bir şey çok bence açık. çok insanca, dürüst. çok dürüst çok efendice bir şey evet. e, ama öteki türlüsü Evet şimdi e, burada evlenmeyi düşünenlere bir şey e, e, çabuk küsenlerle evlenme konusunda aman dikkatli aman. olun aman dikkatli <gülüyor> olun çünkü o kişi kendi farkında değildir. çabuk küsüyorsa demek ki bir yerlerde kendini güçsüz hisseden özgüveni düşük sürekli böyle güç mücadelesi içerisinde olan birisidir. Ya Kemal Küçüktekin diye bir arkadaş bir <gülüyor> şiir yazmış. Onun o bir şeyini... okuyayım hocam. Lütfen. Okuyayım. Yani şiir uzun ama içindeki mısralardan bir tanesini ben okumak istiyorum burada. Niye küstük hiç bilmiyorum. Suç bendeyse özür diliyorum. Ben senin üzülmeni istemiyorum. Küsmek bize hiç yakışmadı. <gülüyor> Bu adam zokayı yemiş hocam. <gülüyor> Geçmiş olsun Kemal Bey. Evet. Yani... Niye küstüğünüzü bilmiyorsunuz ama özür dileme noktasına gelmişsiniz. Adam öyle bir yoksunluk içerisinde ki yahu her ne olduysa ben özür diliyorum. Yeter ki beni tekrar o dünyaya al diyor. Evet, evet, evet. Yani baktığınız zaman çok temiz, çok uygun, hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Ve bütün şiir olduğu gibi yoksunluktan bahsediyor. Yani bir, iki, üç, yedi kıta hepsi yoksunluk evet. durumundan bahsediyor. Evet. Ve burası da artık zurnanın zırt dediği yer. Yani... Evet. Küskünlüğün getirdiği yer burası çünkü. Evet. Buradan Karamanlı Kemal Küçüktekin'e merhaba diyoruz. Çok güzel. İnternette araştırıldığı zaman hemen karşımıza çıkabilir bu şiir. Ve sık sık ailelerde gördüğümüz bu durum ve hakikaten yaşam yolculuğuna yazık oluyor. Hocam. Ee, ve enteresan bir şekilde nasıl ki insanlar sigara içerekten yaşamdan zevk almaya başlıyorlar. Bu küskünlük tutkunluğu da aynı bir tutkunluk vazgeçemiyor. Vazgeçemiyor hocam. Hayatın içerisinde var ve onun hayatının çok önemli parçası. Bakın mesela ben iki ailenin veyahut da ailelerin bir araya gelebileceği, aile fertlerinin, büyük aile fertlerinin bir araya gelebileceği her türlü ritüel, her türlü olaydan bu nedenlerden dolayı korkarım hocam. Sünnet, evlilik, çocuk doğumu, cenaze, aklınıza gelen bütün bu alanlar bir küsme için potansiyel mekan olurlar. Evet. Yani bir şekilde birileri birilerini mutlaka küser böyle bir ortamda. Evet. Ben de öyle bir ortamda büyüdüm ve sık sık e, dinamikler değişirdi ama mutlaka küsenler vardı, birbirlerine küsenler vardı. O bakımdan e, yazık oluyor hakikaten. Yazık tabii ki. Ya. Bunun sonucunda bir şey daha var, kavram daha var aklıma gelen, küskün insanların toplumu olma ihtimali var. Tabii. Yani. Öyle bir şey ki yani yaşama küskün böyle şevki gitmiş. Ee, bu ya. yaşama küsmek kavramı da bana çok acı geliyor. Çok Hakikaten böyle ya. insanları görüyorum ben. Adam e, mesela şiirini böyle yazmak istiyor. Romanını böyle yazmak istiyor. Esas itibariyle hey yaşamdan zevk alanlar. Zevk alınacak ne var? Ne bunda? var bunda salak mısınız nesiniz diyor böyle. <gülüyor> Esas diyor esasında hepsi küsülecek bir şey. Anlamsız diyor bu diyor. Hocam. Ben orada şöyle bir şey görüyorum. Yani küstüğümüz bizi takmazsa biz küskün kalırız gibi bir durum oluyor. Şimdi sen küstün hayata da dur bakalım hayat senin küstüğünün farkında mı? Tavşan ve dağ meselesi <gülüyor> değil mi? Aynen öyle oluyor yani, yani. Sen küstün o senin küstüğünün farkında olmayınca sen bu sefer küskün kalıyorsun. Ne oluyor biliyor musun? Şimdi ben... Ey hayat sana küstüm dediğim zaman şöyle çevreme bakıyorum. <gülüyor> Çevremde ben de küstüm ben de küstüm ben de küstüm hakikaten hep küstük dediğim orada hah diyorum biz hayatı <gülüyor> küsenler. Gerçektenler esas biziz hayatı anlayanlar falan. Orada bir şey oluşturuyor. Yoksa hayat devam edip gidiyor. <gülüyor> Hayatın umru değil hocam. Hasırlatmak istiyorum bir sene sonra büyük adres değişikliği gelecek. Hepimiz o mezarı boğulayacağız. <gülüyor> yani bu büyük adres değişiklikten kurtulmak diye bir şey yok tabii Mümkün değil. Tabii onun değil. için şimdi ve şu an hakikaten neye küstüm meselesinin bilincinde olmak lazım ben şunu tekrarlamak istiyorum hocam bizim istemediğimiz şeyler olabilir bunu bize yapan hayat da olabilir yani bu Demize ülke tutuşan... senin istediğin gibi gitmiyor olabilir bu iş yeri senin istediğin gibi gitmiyor olabilir bu aile senin istediğin gibi gitmiyor olabilir o ilişki senin istediğin gibi gitmiyor olabilir, gibi gitmiyor olabilir ama senin buradan sonra kullanabileceğin bir seçim var. Yani evet. se sen burada güçlüsün. Buraya kadar bir şey yoktu. Buradan sonra senin gücün var. Bir karar verme yerin var. Evet. O kararı nasıl kullanıyorsun? Küsüyor musun? Evet. Küsmüyor musun? Şimdi küstüğün takdirde diyorsun ki benim hapishanemden çıkmak istemiyorum. Evet. Hayat beni tanı ve bana göre değiş. Benim istediklerimi verecek hale gel. <gülüyor> Sadece bir yanlışlık var. Hayat. Bu tavır çok çocuksa bir tavır. Ama esas tavır olgunca bir tavır ve kısa bir aradan sonra bu olgunca tavır üzerinde konuşacağız. Evet, hayata karşı tavrımızda çok bilinçli olmamız lazım. için bu son konuştuğumuz konuyla ilgili olarak ben onu... Bir, açın hocam, açın. Olgunca isterim. bir tavır meselesini açalım hocam. Şimdi benim Savaşçı kitabında söylediğim yani insan mutsuz olduğu zaman bunu bir uyarıcı olarak arabilmeli. Evet. Gitmeyen bir şeyler var. Hayatın muhteşem, gizemli nizamı içerisinde ben besbelli ki bir şeyleri yanlış yapıyorum. Besbelli ki farkında olmam gereken bir şeyler var. Mesajını aldığın andan itibaren ...hapishanenin anahtarını bulmak üzere yola çıktın demektir. Aynen. Ve birdenbire sen... ...bu içindeki mutsuzluğun kaynağını bulduğun andan itibaren... ...gözlemleyen bilinci geliştirerek... ...yıllarca içinde kalmış olduğun hapishaneden çıkıp... dışarıdan bakma imkanı bulabilirsin ve... Oh, oh be ...ve abi. onu dediğin andan itibaren artık... ...o konularda bir daha küsme kırılma olmaz... Ve merhaba yaşan dersin, özgürlüğünü bulursun. O bakımdan aa, bir insanın seni kızdırması, bir insanın seni kırması müthiş önemli öğrenme fırsatları. Müthiş önemli öğrenme fırsatları. Eğer yetişkin çocuk değilsen. Aynen. Bir de zaten yetişkin çocuk değilsen bir insanın seni kızdırması da çok mümkün değil. Evet. Yani siz de geçen haftalarda da söylediniz. Öfkenin olduğu yerde anlayış, anlayışın olduğu yerde öfke yoktur dediniz. Evet. Eğer sen öfkeleniyorsan besbelli ki anlamadığın için öfkeleniyorsun. Ve hepsi egodan gelen, nefsten gelen ee, bir mücadele halisi. İşte onun hapishanesinin dışına çıkabildiğin andan itibaren. Peki o zaman soru şu oluyor. Madem böyle de niye bu kadar yaygın? Bu? Ben söyleyeyim mi aklımdan geçen evet. hocam? Yani güç dengeli dağılmayınca birileri çok kuvvetli güçlü. Kırıp geçenler oluyorlar. Diğerleri de bunlarla mücadele edebilmek için küsenler oluyorlar. Yani hayat başka bir şans bırakmıyor ki geriye. Şu anki vaziyette bu toplumun içerisinde ya küsen olacaksınız ya da küsülen olacaksınız. İki seçenek var. Ha aslında bir üçüncü seçenek var. Biz sürekli onun üstüne gidiyoruz. Bu bu güç dengesi böyle yürümek zorunda değil. Başka bir yaşam, başka bir tercih, başka bir seçenek var diyoruz. Ama bu kümeden seçerseniz iki hakkınız var. Kadın çok güçsüz, güçlü olabilmek için elinde olan yegane şeyi adamın hayatından çekiyor. Diyor ki sen ben söylediğim için adamsın diyor. Alıyorum diyor bunu oradan. Şimdi öyle de bir aidiyet duyurumu var ki adam da vazgeçemiyor bu durumdan. Evet. Çünkü o zaman adamın da şöyle bir seçeneği var. Güle güle canım tamam öyle mi? Bay bay. Adam da onu demiyor. Diyemiyor. Diyemiyor. Çünkü ona birileri daha böyle tanıklık edecek mi, bu duyguyu verecek mi ondan emin değil. Evet, dedi. sigara tutkunu gibi o da o ilişkinin tutkunu. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. E, aile ilişkisi için de aynı durum geçerli. Evet. Tanımadığım birine küs bakalım ne diyecek sizin az önce garson bey ben size küstüm demeniz gibi. <gülüyor> yani iyiydi. Adamın diyeceği şu, abi manyak mısın yoksa görünüşün böyle diyecek yani. <gülüyor> Tabii canım. Bütün yani, tuzcere böyle bir şey çok söylüyor. efendi bir garsonsa gidip içeride diyecek elim bütün delileri beni buluyor diyecek evet. yani müşteri geldi bana küsmüş diyecek orada evet veya diye birini beni birine mi benzetti beni diyecek <gülüyor> bilmez ne yapacağım falan bu şekilde peki hocam şimdi Hı -hı. ne yapsınlar evet. bugün izlediler ve biz bayağı bir mesaj verdik dedik ki, ya olgun insan küsmez evet. onun başka bir seçeneği vardır diyelim ki bugün itibariyle senin küstüğün biri var bu durumlardan ilki olsun. Hmm. İkincisi, sana küsmüş birileri var. Böyle bir şey olsun. Üçüncüsü de yaşam önüne fırsatlar getirecek. Onlarla ilgili ne yapalım hocam? Benim bu programın adı insan insana. Bu bir farkındalık meselesi. Benim önerdiğim farkına varmaları için önce küsmeyeceğim diye bir karar almasınlar. Heh. Çünkü o kararlayanacak bir şey değil bu. Şimdi e, küsme duygusu geldiğinde kırılma ve Küsme duygusu diye kırılma duygusu gelip küsmeye doğru gittiklerinde hemen bir köşeye çekilip derin bir nefes alıp ne olup bittiği konusunda bir düşünsünler. Çok güzel. Bu ne olup bittiği konusunda düşünürken notlar alsınlar. Bana öyle geliyor ki aklı başında birisi en geç bir ay sonra jeton düşmeye başlar. Kendisiyle <gülüyor> ilgili çok şeyler öğrenmeye başlar. Bu çok şeyler öğrenme demek... Hapishanenin anahtarını eline almaya başlamıştır. Küsme, kırılma, gücenme, incinme duygularını yakaladığı andan itibaren şöyle bir geri çekilsin. Veren mi nefes alsın ve ne olup bitiyor, nedir, beklentim ne, neden böyle bir beklenti içindeyim, nerede kendimi güçsüz hissediyorum, niye bu kadar alımganım konusunda? Bu bilinç geliştikçe şöyle bir teşekkür duygusuyla, her fırsatı değerlendirmeye başlasınlar. İyi ki oldu. Bak şimdi bir öğrenme fırsatı daha geldi. Ben bunu üzerinde düşüneceğim. Notlar alacağım. O bilinç oluştuktan sonra... ...içinde kırılma, küsme geldiğinde der ki... olan Doğan alınganlık yine... ...yine <gülüyor> aynen en küçüğüsün. Canım kendini küçük... ...şey hissediyorsun, böyle bir şey. Sızlanıp ağlanmak istiyorsun. Ama o... 65 yıl önceki durumdu. Şimdi sen 74 yaşındasın kardeşim ya. Şimdi çok farklı bir durum. Yeni duruma bir merhaba de olacak. Ve yavaş yavaş bugünün insanına beraber durumun olacak. Onun için aslında bu genel bir tavır. Yani yaşamda olup biteni yargılamadan onun bir öğrenme fırsatı olduğunu düşünmek çok önemli bir adım. Bir de müthiş macera hocam. Evet. Müthiş bir çok macera, güzel bir... çok güzel bir yolculuk. Her gün yeni bir şey oluyor o zaman. Önemli bir kavram kullandın. Yani yaşam, macera olabilmek için ormanlara falan gitmene Hiç gerek, gerek yok. yok. Uzaya falan gitmene gerek, gerek yok. Çok Şimdi çok ve şu anda... Bilinçli olarak ne olup bittiği ile ilgili gözlem versem müthiş bir macera. Müthiş Kesinlikle bir macera hocam. Ben e, zevk alıyorum o halinden. Yani her an başka bir şeye temas ediyorsunuz. Her an yeni bir şey çıkıyor. Ve bunların bazıları sizinle ilgili. Yani gizeme bakın ki bunlar sizin içinizde. Siz o anda farkına varıyorsunuz. Evet. Polat e, bugün bu konuda hazırlanırken e, sen e, Poyraz'la ilgili bir şey söyledim. O macera duygusunu yaşadım ben. Yani e, hani <gülüyor> evde biraz bir gerginlik <gülüyor> olmuş falan ve ondan sonra Poyraz sana... E... Ya şimdi bizde şey durumu var. Yani bazen istemediğimiz bir şey olduğunda, anlaşamadığımız belirlediğimiz sınırların dışında davranışlar sergilendiği noktada çocuk çok haklı olarak deniyor. Yani onu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim bir öğrenme sürecinde. Öyle zamanlarda biz ya babacığım sen biraz odana git düşün diyoruz. Gidiyor ee, o da neyse o süre eskiden ağlayarak geçiriyordu. Hı hı. Çok kısa bir süreden bahsediyoruz ama burada yani hı hı. ve biz temas halindeyiz o anda. Gidiyordu işte bazen ağlayarak geçiriyordu kendine geliyordu ve öyle bitiyordu falan. Şimdi biz anneyle ufak bir gerilim yaşadık. Hı hı. Baba dedi ne oldu şimdi dedi. Ben dedim herhalde anneni üzdüm oğlum dedim. Ha dedi o zaman sen de dedi istersen dedi odana git dedi. O zaman dedi sen de dedi kendine gelirsin. Bir iki kereden sonra öğrenirsin dedi. <gülüyor> ben de dedi öyle oldu. Birkaç kere dedi odama gittim. Şimdi dedi yapmıyorum dedi. Vay, müthiş bir andı yani, yani benim için. Ara bak ya. Yani evet. müthiş bir şey baba ol böyle sohbet ediyoruz 4 yaşındaki adam bana dedi ki olur öyle şeyler ben de yapıyordum eskiden odama gittim aklın başına geldi sen de bir iki kere odana gidersen senin de aklın başına gelir annemi üzmezsin dedi evet. ve o an yaşadın değil mi? yaşadım sen? hocam yaşadın. o an sana verildi müthiş, müthiş bir şey bir abi yani. Ya. Yani işte müthiş. gel de maceradan konuş işte. işte bu macera bu hakikaten müthiş bir şey ee, buradan buradan e... Poyrazada merhaba diye, eğer seyrediyorsa <gülüyor> hakikaten doğru şimdi esas önemli olan bu maceranın bilincinde olarak yaşayabilmek onun için öfkeyle, kızmakla, küsmekle kırılmakla bu macerayı bir köşeye atmak bu yolculuğu bir köşeye atmak şöyle görüyorum ben çok özel bir kaynak sana çok özel bir hediye veriyor bu hediye çok çok önemli. Başka da hiçbir şey yok. Hocam biri bize küsmüşse çok kısa bir zamanımız kaldı. O zaman ne yapalım? Ben hakikaten geri dönüp baktığım zaman baktım ki ben o ilişki içerisinde ne kadar değerli olduğumun farkına varmamışım. Ondan dolayı bana mesaj vermeye kalkıyor. Kendi gözüm hesap verme babında hemen ilk fırsatta iletişim imkanı ararım. Bana değer verdiğini, bu kadar değer verdiğini bilmiyordum. Bunu kabul ediyorum, değerli olduğumu kabul ediyorum, özür diliyorum. Tamam, yolcuğa devam edelim meselesi üzerinde dururum. Ama baktım ki son derecede manipülatif, kullanmak üzere e, strateji geliştirmiş vaziyette. O zaman ben buna son veriyorum. <gülüyor> ki bu tavşan ve dağ meselesi istediğin kadar köz. Değerli izleyenler, küskünlük iyi bir yol değil. Yaşama merhaba diyebilmek için gerçekten merhaba demek lazım. O hapis kurtulmak lazım. Dolu dolu günler dileyerek önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.